odur. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. Min kadul hudallin nas ve enzelul furkan. İnnellezine keferu bi ayatil lahi lehum azabun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 Mazlumların intikamını alır. <gülüyor> gerek yerde, gerek gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.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 121 آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 122 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا الْأَلْبَابِ Bu muazzam kitabı sana indiren odur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup,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 biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunlara ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar. Rabbana la ba'de min entel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 sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde, bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُولًا تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ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 قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلٰى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ İnkar edenlere de ki, siz mağlub olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. قَدْ <gül> كَانَ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 Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır. Kul eunabbi'ukum bi min dâlikum. Lillezînet teqav'in de Rabbihim cennâtun tecrîmin tehtihel enhâru khalidîne fîhâ. Khalidîne fîhâ ve ezvâcun mutahharatun ve rizvânun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 Mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir. Şehid Allah'u ennehu la ilahe illahu, hu Vel melâiket ve ulul ilmi ka'imen bil qist La ilahe illahu hu vel azizul hakim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 sana düşen görev, sadece hakkı tebliğdir. Allah, kullarını hakkıyla görür. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ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 Sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Bunun sebebi onların,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 قُلْ اِنْ تُخْفُو De ki, gizleseniz de, Açıklasanız da, Mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min ma amilet min su'in tawaddu law an beynaha ve Allahu bil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 Şayet yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. İnnaallah astaf ve Nuh ve İbrahim ve İmran ve Allah semiyer <gülüyor> Gerçek şu ki Allah.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 işte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, ''Ya dedi. ''Bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin.'' ''Felâdethü'l-melâiketü <gülüyor> ve en Allaha yıl beş yıl kebiye musadditan bir kelimetim Minallahi veize Musadditan bir kelimetim Minallahhi ve seizeyim Min Sal Zekeriya mihraptan namaz kılmakta iken Melekler kendisine seslenip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 o, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Diyince, Allah, senin işaretin şudur.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 Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 hakim <gülüyor> Ey Resulüm işte bunlar bu vakalar sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır İnne <gülüyor> mesel İsa 'indallahi kemesel Adem خَلَقَهُ Allah yanında İsa'nın durumu, aynen Adem'in durumu gibidir. Allah, Adem'i topraktan yaratıp, ol dedi. O da derhal oluverdi. verdi. Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın. Emen hajjaka fihi min ba'd min el-ilm fekul. Fekul ta'alū nad'u ibnana wa ibna'akum wa wa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 eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah o fesatçıları hakkıyla bilir. Mualla ahl al Kitab taâlu ila kelime sâîn bînana wâbîn kum kelime sâîn bînana wâbîn kum. Allah Allah Allah Allah Allah Allah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 Yâ ehlel-kitâb limâ tezkurûne biâyâti llâhi ve entum teşhedûn Ey ehli kitap siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz Yâ ehlel-kitâb limâ telbsûne'l-hakka bi'l-bâtil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 119. وعلى الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون 110. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو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 nübüvvetini dilediği kuluna haskılar. Allah, büyük lütuf ve inayet sahibidir. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِي يُؤَدِّهِ اِلَيْكِ وَمِنْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِذِينَارِ اللّٰي يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أقرضتم وأخذتم على اصري قالوا قال تشهدوا معكم من هم Allah vaktiyle peygamberlerden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 Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Qul Aman bil ve ma unzil ve ma ala Ibrahim ve Ismail ve ma ala Ibrahim ve Ismail ve Ishaq ve Yaqub.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 أُولَٰئِكَ <Gülüyor> جَزَاؤُهُمْ Böylelerinin cezası, Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır. خَالِدِينَ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 ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. La talaal al-birrha hatta tufiqu mma tuhibun.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 KUL SADAK ALLAH FETTEBIĞU MİLLETE İBRAHİME HANİFEN VE MÂ KÂNE MİNEL SEN SADAK ALLAH ALLAH SÖZÜNÜN DOĞRUSUNU söyledi DE HAYDI bakalım Allah'ı bir tanıyarak İBRAHİM'İN DİHNİNE UYUN Pek iyi bilirsiniz ki O Asla müşriklerden olmamıştır. ve İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kabe olup, pek feyizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir.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 ta ki doğru yola eresiniz. Ve takum minkum ummeten yed'un ila'l hayr yed'un ila'l hayr ve emr'un bil ma'ruf ve yeneh'un ani'l ve muflihun Ey müminler içinizden hayra çağıran iyiliği yayıp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 Yu'minuna billahi wal-yawmil-akhir wa ya'muruna fil Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar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 Ey iman edenler siz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 Ayetlerimizi size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız onlardan yararlanırsınız. He entum ulai tuhibunhum ve la yuhibunkum ve tu'minun bil kitabi kullihi ve iza laqukum kalu amanna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 Hani bir vakit, ey Resûlüm, sen ailenden sabah erken ayrılmış, mü'minlere savaş mevzileri hazırlamak için yola çıkmıştın. Allah, semi'e ve alimdir. Hakkıyla işitir ve bilir. اِذْ هَمَّ الطَّائِفَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ الْمُؤْمِنُونَ Ve hani sizden iki bölük, Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde, korkarak geri çekilmeye geltenmişlerdi. Halbuki mü'minlere düşen, yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ Fattequllaha leallekum teşkurun Gerçekten sizler birkaç bir çareyken Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Ettequl lil mu'minina alle yekfikukum ay yemidkum rabbukum o vakit sen müminlere Rabbinizin indirdiği üç bin melekle size imdat göndermesi yetmez mi? diyordun. Ve in tasbiru ve tetteku ve yeğtukum min kavrihim hada.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 وَمَا جَعَلَهُ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ مِنْ Allah bu imdadı sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Nusret ve zafer ancak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 Onları baş aşağı ederek ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi. Bu hususta sana ait bir iş yoktur. Allah ister onlara tövbe nasip edip bağışlar, ister nefislerine zulmettikleri için.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 merhamete nail olasınız. <gülüyor> Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun.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 İnsanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّٰهِ ذَكَرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُونِ ذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 İsterseniz, dünyayı gezip dolaşın da, dini yalan sayanların akıbetlerini görün. İşte bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır. Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidayet ve öğüttür. وَلَا, تَهِنُوا وَلَا وَأَنتُمُ إِن كُنتُم <مُؤْمِنِين> Sakın yılmayın. Üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz. اِنْ يَمْسَسْكُمْ qarhun, فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ qarhun مِثْلُهُ 111. وتلك الأيام لداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 112. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين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 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ تَنْظُرُونَ Siz ölümle yüz yüze gelmeden önce şehit olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi onu ayan beyan gördünüz. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَفْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ عَلَى عَقِبَيْهِ يَضُرَّ شَيْئًا الشَّاكِرِينَ Muhammed sadece Resul'dür, Elçidir.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 Ey iman edenler, şayet siz kafirlere itaat ederseniz, onlar sizi dininizden döndürürler. Siz de ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bilillahu mevlanikum Bilakis sizin mevlanız Allah'tır ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Sen ulqi fi kulubillezine keferu rru'be bima eshruku ma lam yunzil bihi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 çok affedici ve müsamahalıdır ya eyhallazina amenu la takunu kellezina keferu ve kalu li ihwanihim ve kalu li ihwanihim iza darabu fil ardi aw kanu ghazzal law kanu indana ma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 Öldürülseniz de sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ve bu Allah'ın rahmetinden bir lütuf ki onlara. Eğer sen katı gönüllü olsaydın, çevrendekilerinden hoşlanmazdın. Onlardan af dile ve onlar için dua et ve işlerinde onlara yardım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 İnsanların yaptığı her şeyi görür. Lâ kad mann Allahu 'ala al-mu'minin fihim rassûlan min anhusîhim, rassûlan min anhusîhim yetl'u 'alayhim ayyatîhi, ve yuzkîhim, ve yullemuhum al-kitâb wa al in kanu min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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَهْوَائِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ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 o kâfirler kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz günahlarının artması içindir. Onlara zilil ve perişan eden bir azap vardır. Ma kana Allahu liyadra'l mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemizzal khabita min at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 Allah'ın kendilerine lutfu ile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 sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir. Ellezine kalu inna Allah ahed ileyina alla nu'mina li rasul hatta yetiyena bi qurban ta'kulun-na. Kul kad ca'ankum rusulun min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 وَإِذْ أَخَذَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ وَلَا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ بِهِ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Vaktiyle Allah ehli kitaptan kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız.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 Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir İnne fi halqi's semawati vel ardı ve ihtilafi'n leyli ven nahari albab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 Ey yüce Rabbimiz! Sen kime ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Rabbana innena semihna munadiyen yunadiyin. Semihna munadiyen yunadiyin. Bilimali en aminu birabbikum fe amennâ.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 ve iyilerle birlikte bizim canımızı al. Rabbena ve atina ala ve la al al Rabbena resullerin vaadetmesiyle bize vaat ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْدُوا فِي سَبِيلِيمِ وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 daha hayırlıdır. Ve inn min ahl al-kitāb lamiyyu aminu billāhi wa ma anzil ilaykom wa qalila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 muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür. Ya ve ve Ey iman edenler! Sabredin! Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin!